Merhaba, Büştos Küçüm programına da hoş geldiniz. Ee, bugün ben Gizem programı çekiyorum. Yanımda da Volkan Yılmaz var. Türkiye'de gençlerin siyasete katılımını konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gizem. Nasılsınız? <gülüyor> Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, Türkiye'de gençlerin siyasete katılımı... Hı hı. E... Düşük mü? düşük, çok Yani düşük değil aslında. Hı -hı. Ama neden önemli? Yani her şeyden önce bence diğer toplumsal gruplar, yani herkesin siyasete katılma önemli bence eşit derecede. Hani doğrudan gençlerin katılma, işte ne diyeyim, Çocuklardan daha önemli, kadınlardan daha önemli gibi bir şey söylemek mümkün değil ama gençliği tanımlayan belirli şeyler var. Belirli bir yaş grubunda olmak var, örneğin Türkiye'de işte evlenmemiş olmak var, hala okuyor olmak var, işte daha tam olarak işini bulamamış olmak var filan gibi. Yani böyle biraz gençlik aslında bir nevi çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemini simgeliyor. Evet, ama bu işte aslında ben buna çok arada kalmıştı demeyelim istiyorum. Çünkü arada kalmışlık deyince o deneyimi tamamen yok ediyoruz. Yani önemli değil. Yani nasıl olsa geçecek. Hastalık gibi biraz. Hani gençlerin şu anda genç olarak deneyimleri önemli değil. Çünkü zaten bir gün yetişkin olup siyasete katılacaklar gibi bir algımız var genelde gençler Halbuki bence yani bugün genç olan insanların kişisel deneyimleri, ihtiyaçları, hayattan ne bekledikleri, nasıl bir toplumda yaşamak istedikleri bunların hepsi çok önemli ve bunlar bence orta yaş ve üstü insanlar tarafından çok temsil edilebilir şeyler değil. Çünkü orta yaş ve üstü insanlar gençliklerini geride bırakmış insanlar ve o dönemki ihtiyaçlarını hatırlayıp onun üzerinden bir siyaset yapmalarını beklemek çok kolay değil. Dolayısıyla orada bir tür bir yaş hiyerarşısı kuruluyor. Hani bugün şimdi parlamentoya bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genç diyebileceğimiz insan var mı sence? Yok. Yok. Yani eğer genç diyebileceğimiz insan yoksa ve Türkiye nüfusunun çok önemli bir bölümünü gençler oluşturuyorsa burada bir temsiliyet sorunu vardır bence. Yani gençlerin bugün ya bugünkü gençlerin ihtiyaçlarını temsil eden doğru düzgün siyasi yapıdan bahsetmek mümkün değil. Onun için bence bu anlamda gençlerin siyasete katılımı önemli. Yani kendi sözlerini söyleyebiliyor olmaları, kendi ihtiyaçlarını, taleplerini belirtebiliyor olmaları önemli. Çünkü onlardan başka bunu daha iyi bilen biri de yok zaten. Gençleri temsil edebilecek bir kitle olmadığını, Hı -hı. kendilerinden başka bir kitle olmadığını söylüyoruz. Evet. Ve bu küçük çocuklar için de geçerli aslında. Yani. Hı -hı. Onları da temsil edecek kimse yok. Çünkü bu siyaset sadece yetişkinlerin hı hı. E, yetişkinlerin daha rahat yaşaması için kurulmuş bir düzen gibi. Yani evet. Çocuklar ve gençler tamamen ne de olsa bir gün büyüyecek şeklinde. Evet. Ona altyapı hazırlanıyor. Hı hı. Yani yetişkinler için. Evet. Ama aslında yani... Ee, sadece çocuklar ve gençler değil dışlanan gruplar bence bu siyasi yapı içerisinde yani kadınlar da Türkiye evet, Büyük Millet Meclisi'nin kaçı yüzde kaçı kadın yani bütün uluslararası karşılaştırmalara baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi diğer ülkelerin meclislerinin çok daha altında kadın temsilinin olduğu bir yer. Onun için böyle biraz o iktidar kimin elinde iyi düşünmemiz lazım. Yani işte iktidar bugün Türkiye'de işte ma makbul vatandaş standardına oturan Erkeklerin elinde, orta yaşlı üzeri erkeklerin elinde daha çok. Ve hepimiz adına konuşma şeyini, gücünü onlar kendilerinde görüyorlar. Şimdi burada genel olarak bir problem var ama hani gençlik ve çocuklar üzerinde, kadın üzerinde de başka başka problemler var. O yüzden her yerden açmak lazım bence bu sistemi. Hani Herkesin kendi sözünü söyleyebileceği bir sisteme dönüştürmediğimiz ölçüde çıkan siyasi sonuçlarda hepimizi memnun etmeyecek. Peki bunu dönüştürmek mümkün mü bu şekilde? Yani bu şekilde derken, bu Hı -hı. sistem üzerinden şu an değiştirmek mümkün mü? Bence mümkün. Yani birçok bir şekilde mümkün olabilir. Ee, bir yaşadığımız yerlerden başlayarak bunu değiştirebiliriz. Yani aile içerisinde işte hani belki çocuk meselesinde siz de sıklık, sıkça konuşmuşsunuzdur. Hani aile içi demokrasi denilen hı hı. kavram işte çocuğun ne düşündüğüne değer verilmesi, işte onun kararlarının alınması gibi ortak karar vermedi. Yani evden başlayarak her zaman özel alan diye düşünüyoruz Elye ama aslında ev de bir alan yani evdeki karar almadan başlayarak mahallemizdeki, işte şehrimizdeki karar almalara kadar ya da okuduğumuz okulda nasıl karar alındığına kadar farklı farklı yerlerden zorlanabilir bence gençlerin sesini nasıl yükseltebilecek ki zaten yapılıyor da bu yani hani liselerde de bir sürü öğrenci örgütlenmeleri var işte üniversitelerde öğrenci kulüpleri toplulukları var onun dışında farklı yine, e, siyasi topluluklar var her biri aslında ...gençliği farklı şekillerde temsil etmeye çalışıyor karar alma mekanizmalarında. Ama tabi bu sadece gençlerin e elinde mi diye düşünebiliriz. Yani sonuçta belirli haklar tanınması lazım. Mesela işte bunlardan bir kısmı... E ...mesela okulda karar alma süreçlerinin daha demokratik olarak işletilmesi. İşte okulla ilgili bir karar alınacak. Bunu sadece müdür mü alacak, ilçeliğinde eğitim müdür mü alacak, hükümet mi alacak öğretmenler mi alacak yoksa orta okuyan gençler de burada yer alacak mı bu karar alma sürecinde? Bu bence önemli bir soru. Aslında gençlerin yer alması gerekiyor. Tabii. Çünkü oraya gidip o dersi işleyecek olan onlar. Aynen. Ama bunu genelde parayı ver verecek olan karar evet. verir. Ne yazık ki öyle. Yani bu, bu açıdan da gençler dezavantajlı aslında diğer toplumsal kesimlerden. Çünkü gençler genel olarak daha az parası, mülkü olan toplumsal kesim. Öğrenci. Öğrenci olmaları dolayısıyla işte henüz kendi yaşamlarını hani kurmamış yani tırnak içinde kurmamıştı işte bir e, düzenli gelir elde edememiş işte birikim yapmamış vesaire oldukları için aslında bir nevi sen de söylediğin gibi yani paraları olmadıkları malları olmadıkları için de bu siyasi sistemde çok fazla seslerini duyuramaz e, noktada oluyorlar. Aslında e, bu gençlik için apolitik gençlik deniyordu. Hı hı. E, ama bir süre sonra bunun böyle olmadığı, aslında herkesin her şey farkında olduğu ama Hı -hı. nedense sustu ortaya çıktı. Ee, ve bir kişi ses çıkardığı zaman arkasından herkesin birden gidebileceği ortaya çıktı. Hı -hı. Bu çocukların e, bunu fark etmeleri, yani apolitik görünüşten çıkıp tamamen siyasetin içine girmek istemeleri Hı -hı. sizce nedendir? Çok farklı bir sürü neden var bence. Ama genel olarak şey diyebiliriz herhalde. Yani e, bu biraz önce bahsettiğimiz şey vardı ya. Hani iktidar kimin elinde? Kim hepimiz adına söz söylediğini düşünüyor diye. O hepimizin adına söz söylediğini düşünen insanların kararları aslında hepimizi temsil etmiyordu. Bunu birçok kez birçok grup yaşamıştı. İşte kadınlar kürtaj meselesinde işte sokağa çıkmışlardı, eylemler yapmışlardı. İşçiler aynı şekilde 1 Mayıs'larda defalarca... ...taleplerini dile getirmişlerdi. İşte LGBT'ler yine aynı şekilde... ...onur yürüyüşlerinde taleplerini dile getirmişlerdi. Ve her seferinde bu taleplerin karşısında... ...bir duvar vardı. Taraftarlar, taraftar grupları aynı şekilde. Yani işte futbolun endüstrileşmesine... ...karşı çıkıyorlardı. İşte şeylerin, e, tribünlerin... ...polis kontrolü altına alınmasına... ...karşı çıkıyorlardı. Yani hani kendi taraftar olarak işte... ...Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray taraftarı... ...Beşiktaş taraftarı olarak kendilerini nasıl... E, temsil etmek istiyorlarsa öyle temsil etmek istiyorlardı. Ve buna karşı da aynı şekilde bir duvar çekilmişti. Bir sürü grup farklı farklı yerlerden aslında bu iktidar duvarına toslamıştı diyelim. Bir şekilde yani bunu e, herhalde açıklayabilmek çok zor. Yani neden şimdi, neden Gezi ile beraber? Bunu bilmiyoruz. Ama şeyi biliyoruz, Gezi'den önce kimlerin defalarca duvara tosladığını biliyoruz. Evet. Dolayısıyla sokakta niye bu insanlar var deyince hani onun neden bu insanların olduğunu anlamak çok basit yani gençler de her zaman işte şey taleplerine karşılık bulamamış bir gruptu. Bu bunun sonucunda da bence şey dediğin gibi yani bir kıvılcım çıktıktan sonra bir sürü insan belki hiçbirimizin beklemediği kadar büyük bir tepkiyle sokağa çıktı. Mesela büyükler Benden büyük olan insanlarla konuştuğum zaman söyledikleri şey şu, neden gençler dediğim zaman. Çünkü diyorlar daha önceden e, polisin ve hükümetin insanlara nasıl işkenceler çektirdiğini büyük olanlar gördü, yaşadı, biliyor ve şimdi onu yapmaya cesaretleri yok. Ama gençlikte böyle bir korku yok çünkü daha önce başlarına böyle bir şey gelmedi, hı hı. sadece istekleri karşılanmadı ve ee, işkence görmediler bundan hmm. önce, geziden önce işkence görmediler en azından bir kısmı. Hmm. görenler var da e, önceki yıllara göre daha az karşılandı yani. O yüzden gençlerin korkusunun olmadığını ve daha cesur, daha dik durabilecekleri hmm. için onların şu an ön planda olduğunu düşünüyorlar. Ee, hani böyle şeyden bahsetmiştik ya biraz işte Gizli öncesinde hep böyle bir özal gençliğinden bahsediyordu. İşte tüketime daha çok yönelmiş, işte kendi hayatından başka hiçbir şey düşünmeyen, toplumsal sorunlara ilgisiz falan. Dolayısıyla yani bu gençlerden bir cacik olmaz şeyi vardı, görüşü vardı annelerimizde babalarımızda. Şimdi Gizli ile beraber bu tam tersine döndü. Ama bunun tam tersine dönmesi her zaman iyi bir şey mi? Bence bunu düşünmemiz lazım. Yani gençler bir Hiçbir şey olmaz bu gençlerden diyen insanlar, şimdi gençler bizi kurtaracak, aman adam burada meğer bir hazine varmış demeye başladılar. Ben o noktada yani gençlerin de herkes kadar korkabileceğini, herkes kadar kırılgan olduğunu, herkes kadar polisten korktuğunu yani hani şey anlamı değil, bu dik durmamak anlamına gelmiyor ama yani herkes kadar korkabileceğini düşünmemiz lazım çünkü böyle bir öncü misyon atfettiğinizde de şey oluyor aslında yetişkinler hiçbir şey yapmasa da olur işte oturacaklar, gençler onları kurtaracak öyle, öyle bir dünya yok yani evet eğer muhalifseniz eğer sizde bir şeyler yanlış gittiğini düşünüyorsanız sizin de eşit derecede gençler kadar rol alıyor olmanız lazım tabii ki gençler kendi e, sözlerini söylemek üzere oradalardı ve dik durdular ve işte bundan sonra da hani bir sürü şey beklenebilir ama bence aynı şekilde diğer toplumsal gruplardan da bunları beklemeye devam etmemiz lazım. Hani sadece gençlerin omzuna bütün bunları yıkmamak lazım. Senin de dediğin gibi şey bu işte hani devletin ceberrut yüzünü görmedi gençler. Onun için böyle durabiliyorlar kısmından çok emin değilim. Bence insanlar bir sürü şey göze alıp oraya geldiler. Ben de dahil. Evet yani hani benim için de aynı şekilde. Ben de ilk defa bir gazını şeyde bu kadar gördüm. Bir şey ee, yani Gezi'nin işte o ilk gece 5'te şey çadırların yakıldığı günün ertesi sabahı gittiğimde gördüm. Hani gittiğimde şey diye düşünmüyordum. İşte bir gündü hale olacak. işte biz kötü şeyler yaşayacağız Yani diye düşünmüyordum. Açıkçası standart bir basın açıklamasına destek vermek üzere gitmiştim. Ama sonra biz orada hep beraber bir şey yaşadık ve şaşırdık yani aslında yaşadığımız ne? şiddetleri. Nereye da bilemedik. Evet aynen öyle. Hiçbir şey yani hiçbir şekilde ne yapacağımızı bilemediğimiz ve ciddi bir şiddetle karşı karşıya kaldık. Hani evet gerçekten ondan sonra kaç gün, 3 hafta belki insanlar bir sürü şeyi gözden alıp... Oraya her gün gitti. Her gün her gün gittiler evet. Ve orada yani orada tabii ki bir kararlılık vardı yani e, ama bu... Yani bunu söylerken hani şeyi de hatırlamamız lazım. Ee, hakikaten yani bu gençler dediğimiz bizler hepimiz aslında bizler de korktuk ve yani hani korkarak gittik. Korkmak illaki şey demek değil. Ee, kendinden fedakarlık etmek, kendini yok saymak. Yani aslında herkes oraya gidip bir şekilde yani ben varım, bu şekilde varım. Hani sen benim bu şekilde var olmandan memnun değilsin belli ki ama ben bu şekilde var olmaya devam etmek istiyorum <gülüyor> demek <Aynen>. üzere gitti <gülüyor> yani ee, böyle böyle geliyor bana korku konusunda evet ben de korktum çünkü korkulmayacak bir durum değildi bir hmm. önceki gün internetten izliyorsun çünkü televizyonlar vermediği için yabancı basından izliyorsun ve böyle vahşetle izliyorsun. Hı -hı. Ondan sonra benim çıkıp gitmem lazım. Ben burada duramam şeklinde. Hı -hı. Yani tamam orada ne olacaksa olsun artık. Ama ben de orada olmalıyım. Hı -hı. Böyle bir bir şey geliyor insanın içine ve gidiyorsun. Gitmediğin zamanlarda da evde kudurmaya başlıyorsun. Evet. Yani ben orada değilim. Benim haklarımı savunan insanlar neden benim yerime dayak yiyor? Hı -hı. Yani ben ben de aynı fikirdeyim. Neden onlar dayak etsin ki ben de yemeyeceğim yani. Hı -hı. O şekilde herkesin içinde böyle bir Cesaret denir herhalde. Cesaretle çıktılar, gittiler. Evet. Yani şimdiki süreçte mesela bu şeyi duymuşsunuz belki, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim kredileri ile ilgili bir koşul koymuş. Yani web sitesinde yayınlamış ve işte bayağı sosyal medyada da sıkça paylaşıldı. İşte biliyorsun üniversiteye gittiğin zaman işte yaşam giderlerini karşılayabilmek için eğer ailenden böyle bir destek alamıyorsan ya da yeterince destek alamıyorsan aslında ya öğrenim kredisine faydalanabiliyorsun ya burslara başvuruyorsun. Devletin verdiği öğrenim kredisini alabilmek için şöyle bir koşul olduğu yazıyor Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun web sitesinde. İşte protestolara, gösterilere katılmamış yani katılmamak. İşte öğrenim düzenini bozmamak filan gibi. Aslında yani şey açısından çok tuhaf. Çünkü biz, bunlar bizim anayasal haklarımız. Yani protesto olarak atınmak, gösteri düzenlemek, fikirlerimizi paylaşmak, gerekirse muhalif fikirlerimizi gösterilerle e, dile getirebilmek, seslendirmek filan. Bunlar aslında bizim temel insani Haklıyız. haklarımız. Yani bunlar siyasi haklarımız, medeni haklarımız. Dolayısıyla bu e, Öğrenim kredisi meselesinde ya da burslarda bizim sosyal haklarımız. Yani sosyal hakkımızı elde edebilmek için bizim siyasi haklarımızdan vazgeçmemiz beklenemez. Yani bu aslında şey açısından çok tehlikeli bir gidişata işaret ediyor. Yani devlet bir şekilde iyi gençler ve kötü gençler tanımlamış oluyor. Evet. Halki... İkiye bölmüş. Evet. Öyle bir şey yok. Tabii ki öyle bir şey yok. Yani hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak farklı görüşlere sahip olmamız, farklı etnik kimliklerden geliyor olmamız, kadın olmamız, erkek olmamız çok normal. Çünkü toplum bu kadar karmaşık bir toplum yani. Tabii ki böyle olacak hani. Hangi ülkede zaten herkes aynı şeyi istiyor? Evet. Hani herkes aynı kafada olamaz ki hiçbir şekilde. Evet tabii ki. O zaman orada oluruz yani. Evet. Bir anlamı kalma. Kesinlikle öyle. Yani o, o açıdan şey, şimdi buna bir şekilde karşı çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani bu Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun uygulamasına ya da benzer uygulamalara. Şimdi devlet yurttaşları arasında bir hakkı tesis ederken ayrım gözetemez. Hele de siyasi haklarını kullandığı için ayrım hiç gözetemez. Yani siz bir vakıf kurarsınız, dersiniz ki ben şöyle şöyle şöyle öğrencilere burs vermek istiyorum, geri kalanına burs vermek istemiyorum bu zamanda bile yani özel bir vakıf kurduğunuzda ve bunu uygularken bile aslında ayrım yapmanız kabul edilebilir bir şey değildir çünkü yani siz kamusal bir iş yapıyorsunuz vakıf olsa bile yaptığınız iş vakıf üzerinden burs dağıtsanız bile ama devletseniz hele yani bir kamu kurumuysanız hiçbir şekilde böyle bir ayrım gözetmenizin meşru bir temeli olamaz o açıdan yani Şimdi gençler işte siyasete katılmıyorlar, katılmıyorlar şeylerinden sonra, sözlerinden sonra gizli oldu. Ve şimdi siyasi olarak sözlerini söylemeye çalışan gençlerin cezalandırılmasına karşı çıkmak lazım. Tabii kesinlikle. ki... Evet. Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü. Bunlar evet. bizim temel haklarımız çünkü. Evet, kesinlikle. Ve bunlar elimizden alınmaya çalışacağız. Aslında çok büyük bir sorun var karşımızda. Evet. Yani biz oraya... Taş atmıyoruz, bir şey yapmıyoruz, zarar vermiyoruz. Sadece orada kendi isteklerimizi söylediğimiz için bize tepki geliyor. Evet. Yani bu sorunun ortadan kaldırılması zaten gerekiyor. Evet. Ki bundan önce de çok fazla zaten ayrımcılık yapıldı. Ermenilere, Kürtlere, Hı -hı. Işte LGBT üyelerine, Hı -hı. her türlü insana ayrımcılık yapıldı. Ki ben e, kendi açımdan söyleyeyim, bu zamana kadar Tüm eylemlere katıldım. Hı -hı. Yani ranting yürüyüşünden LGBT'ye kadar Hı -hı. çok yani TGB'de bile katıldım aslında. Hı -hı. Çünkü benim için önemli olan bir insanın dini, dili, ırkı hiçbir şey değil. O Hı -hı. insan olması ve onun bir hakkının olduğunu, var olduğunun benim bunu kabul etmem. Hı -hı. Yani o insanla hiç hoşlanmayayım ama bir yerde haksız uğruyorsa ben onun yanında durmak zorundayım diye düşünüyorum. Evet. Kendi açına. Ki çoğu gençte bu geziden sonra böyle düşünmeye başladı. Hı hı. Çünkü daha önce hep ön yargıları vardı. İşte Penerbahçe'ye Galatasaray, ölümüne düşman, bir birbiriyle bıçaklar, ananın, Kürtlere mesela, ful e, kötü davranırlar. Hı hı. Ama bundan sonra ben kendi arkadaşlarımla da fark ediyorum ki ya biz çok yanlış düşünmüşüz, aslında bak bu bizim fikrimizi değiştirdi. Hı hı. Bize bir şeyler kattı, şimdi ben kesinlikle öyle düşünmüyorum. Hı hı bu şekilde dönüştü insanların düşünceleri ve ben çok sevindim açıkçası yani. Evet. Böyle olmasın. Kesinlikle yani e, Gezi'ye katılan gençlik grupları yani farklı siyasi çevrelerden de olsa işte kadın örgütü de olsa, LGBT örgütü de olsa, taraftar grubu da olsa bence Gezi'nin bize kattığı en önemli şey bir şekilde bir arada yaşayabileceğimizi görmek oldu. Yani ondan önce o kadar kendi sahamızda top oynuyorduk ki diyeyim. Yani herkes kendi sahasında top oynuyordu ve hiçbir birbirimizin maçlarını görmüyorduk aslında. Şimdi böyle bir şekilde koca bir dönüştü her şey. Evet. Ve yani hani birlikte takım arkadaşı olmak durumunda olduk. Birbirimizi tanıdık filan, düşünce kaldırdık vesaire. Yani bütün o sürecin belki kattığı en iyi, şeyler iyi şeylerden değil. biri tanışmak oldu herhalde. Yani bu toplumun bir sürü birbirinden çok ayrı düşünen birbirlerine karşı oldukları düşünülen bugüne kadar grupları tanıştılar. Bir arada çok huzurlu aslında yaşanabileceği ortaya çıktı. Evet, aynen Ge e İnternette yazılıyordu sanırım. Gezi Parkı'na Şirinler Köyü'ne benzemişler. O da çok hoşuma gitti. E Çünkü gerçekten öyleydi. Yani. Yani. Herkes çok mutlu, hiçbir eksik yok. Herkes evindekini getiriyor, oradakinden yiyor, o online onu alıyor evet. ve zaten para geçmiyor. Para Hı -hı. yardımı zaten kabul edilmiyor. Hı -hı. İnsanlar inanılmaz destek oldular birbirlerine yani. Evet. Bunu yaşlı nelerden, dedelerden daha çok gördük. ye ya yavrum, ya yavrum. Hı -hı. Yani orada kilo aldı, verdiğimiz kiloyu. Ki ben Gezi Parkı'nda iki kilo vermiştim. Hı -hı. Çünkü polisten kaçmış. Yani koşuyorsun. Spordan daha çabuk bir şekilde kilo verdim. Ama Gezi Parkı'na giriş olduğu günden sonra dedeler böyle, kızım ye bak ben sizin için getirdim bunu hanımım yattı diye <gülüyor> tekrar dolduruyorlar sizi. Ve herkes her yaşıttan böyle bir sevgi görünce insan demek ki ben iyi bir yolda gidiyorum. <gülüyor> i̇yi bir şeyler yapıyorum diye düşünmeye başlıyor. Evet. Programımızın sonuna yaklaştık sanırım. Son 3-4 dakikamız. Tamam. Eee... Şimdi biraz istersen hani şeyin üzerine de düşünebiliriz yani Türkiye'de gençlerin siyasete daha yani siyasette seslerinin daha duyulabilir olması için neler yapılabilir gibi biraz çözüm önerileri üzerine düşünebiliriz. Yani benim aklıma ilk şey geliyor aslında hani siyasi partiler beğenelim beğenmeyelim şu anda hala siyasette en önemli kurumlar çünkü hani onların yoluyla insanlar meclise gidebiliyor. Onların işte mecliste bulundukları zaman çok daha fazla hakları var bir sürü şeyi dillendirebilmek için, talebi dillendirebilmek için. Orada bence hani biraz mesela gençlik kolları mantığına da bakmamız lazım, biraz onu da eleştirmemiz lazım. Hani biz işte şeyle beraber büyükçe bir ekip, Türkiye tüm diye bir vakıf var. Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı diye. Yani TÜSES'in bir araştırmasında çalışmıştık hep birlikte. İşte Yüksel Taşkın diye bir hocamız vardı. Ondan sonra Cemil Boyraz vardı Bilgi Üniversitesi'nden. Pınar Hoca vardı Bilgi Üniversitesi'nden yine. Ee, şeylerle görüşmüştük. Siyasi partilerin gençlik kollarında çalışan gençlerle beraber görüşmeler yapmıştık. Onların aslında söylediği önemli şeyler vardı siyasi partilerin içinde de mesela hani gidiyorsun, aktif olarak üye oluyorsun, çalışmak istiyorsun ama kimse temel kararlarda aslında gençlerin ne istediğini sormuyor siyasi partilerin içinde de. Siyasi partilerde de gençler işte afiş asmak üzere kullanılmak. Yani evet. daha işte böyle yan, afiş yan işler. Afiş yapmak ya da. Hani evet. Afiş, tasarlama, afiş yani. tasarlamak. Afiş tasarlamak, afişi asmak. yani Bunlar önemsiz olduğu için söylemiyorum. Ya ama bunları ama. yalnızca bunları Yaptırıyor olmak gençleri orada çok ciddi bir yaş hiyerarşısı olduğunu evet. gösteriyor. Onun için belki hani bu geziyle beraber her sivil toplum kuruluşunun, siyasi partinin kendine dönüp şeyi sorması lazım. Yani biz bu gençlere kurumsal siyaset yapmanın yollarını açıyor muyuz? Ya da niye açamıyoruz? Açsak böyle mi olur? Bu kadar yüksek tepki mi çıkar? Evet. Çünkü o zaman gençler siyasetin içinde tamamen bulunmuş olacak ve orada zaten haklarını savunabilecekler. Evet yani hani şey değil sokakta da siyasetin içindeydi gençler yani gezinin kendisine de bir siyasi örgütlenme diyebiliriz evet, rahatlıkla. Öyle. Ama hani şunu söylemeye çalışıyorum. Belirli kurumsal mekanizmalar var. Yani bugün işte mecliste ne bileyim yasa tasarısı verebiliyorsun, işte araştırma önergesi verebiliyorsun filan yani belirli kurumsal yollar var taleplerimizi iletebileceğimiz ve bu kurumsal yolları, yollar gençlere açık değil. Dolayısıyla sokak dışında başka bir şey açık değil zaten. Evet. Yani, yani ben kendi sokak yol kötüdür anlamında söylemiyorum. Ay, anladım ama... ama kendi karşı çıktıkları yolu aslında kendileri kapatıyor. Aynen öyle. Yani sokağa çıkmayın diyor ama başka yol bırakmıyor Aynen aslında. Öyle. Aynen öyle. Onun için hani şey, bundan sonrasında da herhalde yani biraz hani o kurumsal siyasetin, sivil toplum kuruluşlarının, sosyal hareketlerin, derneklerin, vakıfların, siyasi partilerin, sendikaların hepsinin aslında genç üyelerine... Biraz daha duyarlı davranmaları. Evet, duyarlı davranmaları, karar alma süreçlerine eşit olarak katılımlarını sağlamaları, tabii yalnızca gençler için değil, kadınlar için de, LGBT'ler için de, engelliler için de, yani bütün toplumsal gruplar için sağlamaları lazım ama gençler için... Özellikle herhalde şimdi bu tartışma içerisinde. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok keyif ederim. aldım sohbet ben ederken. Bir Söz Küçüm programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerleyiz. Hoşçakalın.